إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصفق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محتساتها وكل محتتة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد محترم kardeşlerim Assalamualaikum rahmetullahi ve berekatuhu Allah'ın selamı rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Kardeşlerim Ebu Zer ve Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ımdan gelen bir rivayette Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bizlere üç tane nasihat vasiyette bulunuyor. Bu üç vasiyet diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam اتق الله حيث Ne şekilde olursa olsun Nerede olursan ol Allah'tan kork. Birinci vasiyet. İkincisi وَتْوَاِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا Bir kötülük işlediğin zaman, bir masiyet, bir isyanda bulunduğun zaman hemen diyor onu yok edecek bir amelde bulun. Onun hemen ardından. Ve üçüncü nasihatı Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلِقِ الْحَسَنِ Ve insanlarla da diyor güzel, bir ahlakla muamele et. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın üç nasihat. Birincisi, hangi durumda, nerede olursan ol Allah'tan kork. İkincisi, bir kötülük yaptığın zaman hemen ardından onu yok edecek, onu silecek bir iyilik yap. Üçüncüsü de, insanlarla, güzel ahlakla muamele et. Evet kardeşlerim ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bizlere doğru yolu göstermede bu üç nasihatı gerçekten yüce nasihatlardandır kardeşlerim. Şimdi birinci nasihatı. Hadiste geldiği üzere Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın birinci nasihatı takva. Ki en yüce nasihatlardan bir tanesi. Ki bu hem Kişinin bir kulun Allah Azze ve Celle ile olan, arasında olan haklarından bahsettiği gibi insanların kendi arasında olan haklardan da bahsedilir. Yani takva denildiği zaman sadece insanın Allah'a karşı olan edebi korkusu, huşusu anlaşılmaz. Aynı zamanda kullar arasında olan muamele de buna girer. Ki inşallah şerhinde buna gireceğiz ki takva dediğimiz şey Allah azze ve celle'nin ilklere ve sonrakilere yani bütün insanlara vasiyet ettiği önemli şeydir. Peki kim diyor ki Allah azze ve celle "Ve kad vasayna allazina utul min Bizler diyor, sizden önce kitap ehli olanlara, kitap verilmişlere ve sizlere bir nasihatta bulunduk, bir vasiyette bulunduk. Nedir? "Enittekullah." Allah'tan kork. Demek ki takva Allah korkusu Allah Azze ve Celle'nin insanlığı, insanlık tarihine ta Adem Aleyhisselam'dan günümüze ve kıyamete kadar takva dediğimiz Allah korkusu Allah Azze ve Celle'nin bütün insanlığa vasiyeti nedir? Allah'tan korkmak takvadır. Ve yine وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذ۪ي اِلَيْهِ Sonunda kendisine varacağınız Allah'tan korkun diyor. Allah Azze ve Celle. Yani ne demektir takva? Allah'ın gadabından, Allah'ın öfkelenmesinden korkun, sakının demek istiyor. Ki Allah Azze ve Celle وَتَّقُ النَّارَ الَّت۪ي وَعِدَّتِ kafirin, Kafirler için hazırlanmış ateşten sakının buyuruyor Allah Azze ve Celle. Peki Takva dediğimiz şey nedir? Bunun hakikati nedir? Özü nedir? Buna bakacak olursak bir kulun kendisiyle korktuğu şey arasında bir engel koymasıdır takva. Yani ne demektir bu? <gülüyor> bir kulun Rabb'i'si ile kendisi arasına Rabb'i'sini kızdıracak, Rabb'i'sini öfkelendirecek ne yapmasıdır? söz ve amellerle kendisini koruyacak bir set çekmesidir. Yani ben ne yaparım da sözlü olarak veya amel olarak ki Rabbimin gadabını ne yapmam? Kendi üzerime çekmem ve Rabbimin rızasını kazanabilirim. İşte takva dediğimiz şey budur. Allah'ın gadabını kendine karşı ne yapmamak? Önlemektir. Onu kendine çekmemektir takva. Şimdi ki bunun içerisine Allah Azze ve Celle'nin kendi üzerine sana farz kıldığı şeyleri yerine getirebilmek ve şüphelerden uzak durabilmek ve yine Allah Azze ve Celle'nin e, haram kıldığı veya mekruh olan şeylerden de kişinin uzak durmasıyla ne yapmasıdır? Takvaya ermesi, takvaya ulaşmasıdır. Demek ki bu takva dediğimiz şey kardeşler Allah Azze ve Celle'nin bütün insanlığa vasiyeti olduğu gibi Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın da ümmetine yani bizlere aleyhissalatü vesselamın en büyük vasiyetinden, nasihatlarından bir tanesidir. kalk bin Habib diyor ki rahimuhullah, takva diyor Allah'ın, Allah'tan bir nur olmak üzere Allah'ın itaatinde çalışmaktır. Allah'ın emirlerine yerine getirmektir. Bununla da ne yaparsın? Allah Azze ve Celle'nin sevabını umarsın ve yine Allah Azze ve Celle'ye karşı bütün masiyetleri, isyanları da terk edersin. Bu da senin için nedir? Hayırdan başka bir şey getirmez. Yani hayır mı istiyorsun, iyilik mi istiyorsun, Allah'tan bir nur mu istiyorsun o zaman ne yapacaksın? Allah Azze ve Celle'nin emrettiklerini yani Allah'ın taatinde itaatinde çalışacak ve Allah'a masiyet olan Allah'a isyan olan bütün günahlardan da uzaklaşacaksın deli olacaksın Ancak o zaman nedir? Takvaya ulaşılabilir. Ki Ömer bin Abdülaziz rahimullah diyor ki takvaya diyor gündüzleyin oruç tutmak veya geceleyin namaz kılmakla uğraşılmaz diyor. Fakat takvaya Allah Azze ve Celle'nin haram kıldıklarını terk ederek ve yine Allah Azze ve Celle'nin üzerine farz kıldıklarını yerine getirmektir diyor. Her kim bununla rızıklandırılmışsa gerçekten büyük bir hayır elde etmiştir diyor. Yani rızık dediğimiz şey sadece kardeşlerim bunun yenilen içilen bir şey manası kesinlikle ne olmaz anlaşılmamalı. Ve bu sözde geldiği üzere her kim bununla rızıklandırılmış ise, her kim böyle yapabilir ise hakikaten kendisi nedir? Büyük bir hayır elde etmiştir. Ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam başka bir yere bir seriye veya küçük bir ordu gönderdiği zaman, başına bir komutan gövdendiği zaman küçük bir orduya veya büyük bir ordu o komutana özel olarak ilk tavsiyesi, Allah'tan korkmasıdır kardeşlerim. Çünkü savaş kendi başına nedir? Hakkı, hukuku olan bir şeydir. Ki savaşta insan belki kendini kaybedebilir. Ama ne olursa olsun Allah'ın hakkını koruyacaksın. Ne olursa olsun nedir? Kulların hakkını koruyacaksın. O yüzden Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bir e, sebebe binaen özel veya genel olarak her zaman takvayı tavsiye ediyordu. Yine ebubekir Bekir radıyallahu anhu da Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın o yolundaydı. Ve bir hutbesinde diyor ki ben sizlere diyor Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Çünkü onu gerektiği gibi e, övün Allah Azze ve Celle'yi Allah'ın rahmetini ümit ederek ve azabından korkarak ne yapın? Allah'tan gerektiği gibi korkun diyerek ne yapmıştır? O da e, peygamber aleyhissalatü vesselam gibi her münasebette ne yapmıştır? Allah'tan korkmayı tavsiye etmiştir. Yani kardeşlerim, basit bir kelime değil. Bir insana Allah'tan kork dediği zaman bu nedir? Onun için yerin dibine girmekten daha şiddetli olmalıdır. Çünkü öncekilerin ve sonrakilere tutulan en büyük tavsiye, en büyük şey nedir? Allah'tan korkun. Demek ki bir Müslümana söylenen bu söz <gülüyor> hakikaten çok büyük ve Müslüman <gülüyor> için de bir yerde nedir? Ağır olması gereken bir sözdür. Evet. Peki insanlar tarih boyunca kısalarda gelen, Kur'an-ı <gülüyor> Kerim'de olsun Allah Resulü aleyhissalatü ve beni diyor bu günahı terk etmeye en büyük neden Allah korkusuydu diyor. Ki biliyorsunuz üç tane mağaraya giren adam neredeyse zinada vuku bulacakken Allah'tan kork dediği zaman o kadın ne yapıyor? Hemen o dehşetle zinadan ne yapıyor? Uzak duruyor. Ki o fiili terk etmesini tek neden neydi? İçindeki Allah korkusu ve o kadının Allah'tan kork sözünden başka bir şey nedir? Değildi kardeşlerim. O yüzden basit bir söz değil ki... Bunu ancak kimler anlar? Çünkü bazı insanlara Allah'tan kork denildiği zaman ne yani ben Müslüman değil miyim? diye ne yapıyorsunuz? Bir tepkiyle karşılaşıyorsunuz. Hı. Halbuki Allah'ın vasiyeti bu, peygamberlerin vasiyeti bu ki Allah'tan kork denildiği zaman bunu ancak Allah'ın azametini, Allah'ın büyüklüğünü Allah'ın dan hakkıyla korkanlardan başka bu sözün hakikatini anlayamaz kardeşler. O yüzden Allah Azze ve Celle bu sözün hakikatini anlayan kullarından yenilsin kardeşlerim. Ki bizler Allah'ın azabından korkarak ve aynı zamanda da Allah'ın rahmetini umarak yani korku ve ümit arasında nedir? Allah Azze ve Celle'ye kulluk yapmaya çalışan insanların inşallah. Ve yine Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam takıllaha haytsu ma Nerede olursan ol. Yani ister tek başına ol, hiç kimsenin görmediği. İsterse insanların içerisinde ol, insanların arasında ol. Ne olursan olsun yani insanların gördüğü veya görmediği, hangi halden olursan ol Allah'tan kork. Çünkü Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam duasında diyor ki eseluk ya rabbi hiç kimsenin olmadığı bir yerde veya insanların beni bir göni gördüğü yerde senin korkunla senden korkmayla seni seni bunu senden isterim diyerek ne yapıyor Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam Allah Teala ve Celle dua ediyor insanların gördüğü ve görmediği yerde Senden korkmayı dilerim diyor sana. Ya Rabbi diyerek ne yapıyor? Nesaibe gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bunu bu şekilde ne yapıyor? Allah Azze ve Celle'ye duasında bulunuyor. Evet kardeşlerim. Şer, İmam Şafiye Rahimullah diyor ki insan diyor üç şeyle izzetli olur diyor. İzzete ulaşmak üç şeyle mümkündür diyor. Birincisi kendisinde yokken sıkıntı içerisindeyken cömert olabilmek. İkincisi yalnızken Allah'tan hakkıyla korkabilmek. Halvet halindeyken ve korktuğu veya kendisinden başka bir şey ümit edildiği zaman hak kelimesi, hak sözü söyleyebilmektir diyor. İmam Ahmed Diyor ki, Rahimahullah, ben diyor bir zaman yalnız kaldığım zaman sakın ola ki yalnız kaldım deme diyor. Çünkü seni sürekli kollayan birisi var diyor, seni sürekli gören birisi var diyor. Sakın zannetme ki Allah senden gafildir, senden habersizdir diyor. Ki Allah Azze ve Celle gaib olan, her şeyi gizli saklı olan, her şeyi bilmektedir diyor. Ahmet İbni Rahimahullah. Ki Allah Azze ve Celle'den gizlide ve açıkta korkmak nedir? Takmanın kemalindendir. O yüzden insan nedir? Gizlide de de, sırdayken de, yalnızken de ne yapmalı? Allah Azze ve Celle'den korkmalı. Ve sürekli kendisini murakaba altında tutan, sürekli yaptığını yazacak olan meleklerin olduğunu ve yarın o yaptığı şeyden de bir gün hesaba çekileceğini muhakkak ne yapması gerekir? bilmesi gerekir. Peki mutlu kimse kimdir bilir misiniz kardeşler? Allah'la kendi arasını ıslah edendir. Allah'la kendi arasını düzeltendir, bozmayan kimsedir. Gözde'den Allah Azze ve Celle ile arasını düzelten kimse Allah'la arası ise bu sefer Allah Azze ve Celle o kimseye sevdiği kimselere karşı veya arkadaşlarına karşı ne verecektir? Ona karşı bir muhabbet verecektir. Ona karşı bir övgü verecektir. Ama her kim de, mutsuz kişi de Allah Azze ve Celle ile kendi arasını bozan kimsedir. Her kim ki Allah Azze ve Celle ile kendi arasını bozarsa da ne yapacaktır? Allah Azze ve Celle insanların kalbine veya arkadaşlarının kalbine ona karşı bir buğz verecektir. Bir muhabbetsizlik, bir sevgisizlik verecektir. O yüzden her kim öncelikle yapması gereken nedir? Sosyal hayatta da önce Allah'la kendi aranı düzenleyeceksin. Yani Allah'la aramız nasıl, bozuk mu, güzel mi, iyi mi ne yapacak? İnsan önce bunu ayarlayacak. Yani eğer diyor dost ararsan, Allah ne güzel dosttur diyor. Eğer yardımcı ararsan da Allah ne güzel yardımcıdır. Ni'men mevla ve ni'men nasir diyor Allah Azze ve Celle. Allah ne güzel dost, ne güzel yardımcıdır. Allah Azze ve Celle kendisini dost edinen kullarından eylesin ya Rabbim. Evet, kardeşlerim. Şimdi, insan bazen bu takva yarışında, Allah'a itaatte ne yapacaktır? Bazen taksirlere gidecektir. Yani muhakkak hataları <gülüyor> olacaktır. Ki, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ikinci nasihatı, ne yap? Bir kötülük işlediğin zaman, bir masihet işlediği zaman, onun ardından hemen onu silecek ne yap? Bir iyilik yap, bir hasene yap diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Ki Allah Azze ve Celle innel hasenat yüzehibine seyyiat buyuruyor. Muhakkak ki iyilikler ne yapar? Kötülükleri giderir diyor Allah Azze ve Celle. Demek ki bir insan ne yapacaktır? Bir kötülük yaptığı zaman hemen Rabbisine tövbe edecek veya hemen bir güzellik, bir iyilik işleyecek. Gelen hadiste Ebu Hureyre radıyallahu anhunun rivayet ettiği Bukhari ve Müslim'de gelen rivayette diyor ki Allah Resulü sallam bir kul diyor bir günah işler. Sonra der ki ya Rabbi ben bir günah işledim beni bağışla der diyor. Allah der ki kulum kendisini bağışlayan bir Rabbi olduğunu bildi diyor ve ben de onu bağışladım diyor. Evet. ve daha sonra adam ikinci sefer yine günah işler ve yine der ki ya Rabbi ben günah işledim beni bağışla der diyor ve yine Allah Azze ve Celle der ki diyor kulum kendisini bağışlayan bir Rabbi olduğunu bildi ben de onu bağışladım der diyor ikinci, üçüncü, dördüncü derken bu bu şekilde ne yapar devam eder diyor ama her seferinde kul ne der ya Rabbi ben bir günah işledim beni bağışla der diyor ve Allah Azze ve Celle de Kulum diyor kendisini bağışlayacağını bilen e, böyle ümit eden bir Rabbin olduğunu bildi. Ben de onu bağışladım şeklinde ne yapar? E, söyler ki kul her defasında ne yapar? Allah Azze ve Celle'ye tövbe istiğfarda bulunur. Ki bununla birlikte nedir? E, günahta ısrar yoktur kardeşlerim. Evet Allah Azze ve Celle Muhakkak kulları bağışlayandır, tövbeleri kabul edendir. Ama sakın diyor Allah, şeytan da sizleri rahmeti Allah'ın rahmetiyle ne yapmasın? Kandırmasın. İnsan her günah işledikten sonra ne yapar? Bir daha ona dönmemeye azmeder. Ama her ne kadar böyle azmetseniz de muhakkak bizler insanlarız. Hata bizim için, kusur bizim için. Onu yaptıktan sonra, yani günah işledikten sonra da hemen ne yapmalı? Ardından bir hasene, bir iyilik yapmalı veya tövbe ederek ne yapmalı? O günahını kendisinden sildirmeli. Peki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bir günah işlediği zaman hemen ardından onu silecek bir hasene yapsın, iyilik yapsın. İşte buradaki iyilikten kasıt nedir? Burada iki söz vardır kardeşlerim. Bir tanesi tövbe ile alakalıdır ki ki biliyorsunuz tövbeyle alakalı her kim tövbe eder, güzelce tövbe ederse Allah Azze ve Celle inşallah tövbesini kabul ettiği kullarından eyler ki biliyorsunuz tövbenin şartları vardır. Birincisi e, pişman olmaktır ve ona bir daha dönmemek ve dönmeyeceğine karşı ne yapmamaktır? Azmetmektir. Bu birincisi tövbedir. İkincisi de e, tövbeden daha geniş manada olarak ne yapmaktır? Salih amel işlemektir. Ki burada inşallah her ikisi de ne yapmaktadır? Bu kısma girmektedir. Yani bir insan kötülük işlediği zaman tövbe eder ve aynı zamanda o e, kötülüğü giderici ne yapmak zorundadır? Salih amel işlemek zorundadır. Şimdi kardeşlerim burada muhakkak insan günahkardır dedik. Bu günahları gideren, silen bazı e, ameller vardır ki bunlar sayacak olursak birincisi abdesttir kardeşlerim. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam diyor ki her kim güzel bir şekilde abdest alırsa diyor onun hataları günahları bedeninden çıkar diyor hatta suyun nedir? Tırnaktan damlamasıyla birlikte günahlar silinir gider diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. İkincisi namazdır günahları gidere. ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çok güzel bir misal veriyor. Diyor ki sizden birinizin diyor kapısının önünde bir nehir aksar ve o nehirde beş kere yıkansa günde beş kere o insandan hiç kir kalır mı diyor. Kalmaz ey Allah'ın Resulü. İşte namaz da böyledir diyor kılındığı zaman, hakkıyla kılındığı zaman insanda ne yapmaz? Günah bırakmaz buyuruyor Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam. Yine namaza gitmek ve başka bir namazı beklemek yine günahları örten şeyler, silen şeyler arasındadır kardeşlerim. Ve diyor ki Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam sizlere diyor günahları silen bir şeye delalet edeyim mi? Bir şey göstereyim mi? diyor. Ki bununla Allah azze ve celle sizin günahlarınızı silsin ve sizin katı, kendi katında derecelerini yükselsin, derecesini yükselsin. Söyle ey Allah'ın Resulü dediler. Allah Resulü buyurdu ki güzel bir şekilde abdest almaktır diyor. Her zorla Yani düşünün kışın soğuk bir havada buz gibi bir suyla güzelce abdest almak. Ve medditlere çokça gidip gelmektir diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Ve başka bir namazı beklemektir. Baş işte bu nedir? Hataları silen ve dereceleri yükseltendir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. İnsan mescide gittiği zaman kardeşlerim camiye her attığı adımda Allah Azze ve Celle bir günahını siler ve onun için ne yapar? Bir sevap yazar diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ki biliyorsunuz Allah Azze ve Celle'nin kıyamet günü hiçbir gölgenin olmadığı bir günde Arş'ının gölgesinde gölgelendirdiği yedi sınıf insandan da bir tanesi nedir? Ve kalbu mutalliqun bil mescitlere bağlı olan kimsedir kardeşlerim. Evet. Bu da nedir? Hem hataları, günahları silmeye vesile olan, hem de insanların derecelerini yükselten, hem de Rahman'ın arşının gölgesinde gölgelenmeye sebep olan ameller arasındadır. Beşincisi oruçtur kardeşlerim. Her kim diyor Ramazan ayını imanlı bir şekilde ve sevabını yalnız ve yalnız Allah'tan bekleyerek tutarsa onun günahları, bağış geçmiş günahları bağışlanır buyurur Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam. Yine umre kardeşlerim ki Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam iki umre arası günahlara kefarettir. Kabul edilmiş bir hacın da cennetten başka bir karşılığı Yoktur buyuruyor Allah Resulü aleyhissalatu Vesselam. Yine sadaka Allah Resulü Vesselam sadaka diyor tıpkı suyun ateşi söndürdüğü gibi hataları da günahları da söndürür buyuruyor Allah Resulü aleyhissalatu Vesselam. Ve yine zikir. Allah'ı zikretmek Allah'ı çokça anmak. Ki gelen rivayette Bukhari ve Müslim'de her kim diyor subhanallahi ve bihamdihi diye yüz defa günde söylerse onun için günahları diyor. Denizdeki e, kötüfler kadar dahi olsa Allah bunları bağışlar. Ve yine sabır kardeşlerim. insanın başına gelen musibetlere sabretmesi de nedir? Yine hataları silen şeylerdendir. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü ve bir Bir Müslümanın diyor karşılaştığı yorgunluk hastalık Geçmiş veya gelecekle alakalı bir hüzün, gam, keder. Hatta diyor ayağına gelen bir diken parçasından dahi diyor ne yapar? Allah Azze ve Celle bunların sebebiyle onun diyor günahlarına kefaret kılar. Yani bir Müslüman için hayatında, dünya hayatında karşılaşabileceği her türlü musibet, her türlü bela aslında belki de kendisi için nedir? Bir rahmettir. Günahlarından nedir? Kurtulma vesilesidir. Peki kardeşlerim, bütün bu saydıklarımız şimdi biliyorsunuz günahlar büyük ve küçük diye ne yapıyor? İkiye ayrılıyor. Ki büyük günahlar sayesinde Allah korusun nedir? İnsanların cehenneme girip yanmasına vesile olan günahlardır büyük günahlar. Peki bu saydığımız şeyler nedir? Küçük günahlara olan e, kefarettir. Büyük günahın kefareti ise tövbeden başka bir şey değildir kardeşlerim. İnsan ne yapmalı? Büyük günahlar karşısında tövbe etmeli ve ne yapmalı? Bunda da bir daha ısrar etmemeli. Ki tövbenin en büyük şartlarından bir tanesi nedir? Bir daha o günahı işlememeye bir daha işlemeye bir daha dönmemektir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ikinci vasiyeti buydu. Birinci vasiyeti neydi? Nerede olursan ol. insanların içerisinde veya yalnızken Allah'tan kork. Her durumda. Her halükarda. İkincisi neydi? Bir günah işlediğin zaman hepimiz günahkar. Allah Azze ve Celle bizleri bağışlasın. Hemen ardından o günahı giderecek bir iyilik yap. Amel yap veya tövbe et günahında. Hepi için Üçüncü vasiyeti neydi? İnsanlara güzel ahlakla muamele et. Allah Resulü Selam'ın üçüncü vasiyeti. Ki bu kardeşlerim takvanın tamamına giren, takvanın tamamındandır güzel ahlak. Yani takva dediğimiz zaman sadece kısır bir e, manaya ne yapmamalı izlenmemeli Allah'tan korkmak. Hayır takva sadece bu değildir kardeşlerim. Ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam burada nedir? E, Allah e, Allah'tan korkmaktan sonra zikrettiği şeylerden bir tanesi de insanlara güzel ahlakla muamele ettir. Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam ki dediğimiz zaman dediğimiz gibi bazı kimseler takva denildiği zaman sadece Allah'la alakalı bir hak hukuktan huku anlarlar. Ama öyle değildir. Bu aynı zamanda insanlar arasında da ne yapan cereyan eden şeyler arasında da yine Takvanın içerisine girmektedir. Ki Allah Allah azze ve celle'nin buyurduğu gibi ve kulul lin nasi güzel söz söyleyin. <gülüyor> ve yine <gülüyor> ee, öfkelerini yenenlerdir diyor o kimseler Allah azze ve celle. Öfkelerine sahip olanlardır. Çünkü öfke denildiğimiz zaman kardeşler çoğu zaman öfke hayır getirmez kardeşlerim. Ki öfke ile kalkan nedir? Zararla oturur ki bu doğrudur. Hakikattir. Ve o müminler Allah Azze ve Celle vasıflarını sayarken insanlara da bağışlarlar diyor Allah Azze ve Celle. Evet kardeşlerim. insanlara tebessüm etmek. insanlara iyi davranmak. Onlara merhametli olmak. O insanlara karşı vefalı olmak ana babaya iyilik etmek, merhametli olmak ki bunların hepsi nedir? Güzel ahlaka giren şeylerdir. Yani daha çok insanlarla olan muamelelerde ki olan ilişkilerimizin genel adı nedir? Aslında güzel ahlaka girmektedir. Ki Allah Resulü aleyhissalatu Vesselam'ın insanlarla olan muamelesine baktığımız zaman ki Allah, Allah Resulü aleyhissalatu Vesselam İnsanların en ahlaklısıydı. Ki Allah Azze ve Celle de Kur'an-ı Kerim'de وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظ۪يمٍ Muhakkak ki sen yüce bir ahlak üzeresin diyor Allah Azze ve Celle. Ki bu da Allah Azze ve Celle'nin nedir? Peygamber Efendimizin bir tezkiyesidir. Ki öyledir de. Ki Allah Resulü aleyhissalatu ve selam اِنَّمَا بُعِسْتُ لِؤْتَمِّمَ مَكَارِمَ ahlak" Ben diyorum ahlakın güzel olanını tamamlamak için gönderildim buyuruyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ki Enes radıyallahu anhu da diyor ki ben Allah Resulü aleyhissalatu vesselam insanların diyor ahlak olarak en güzeliydi. Ki yine bir sözünde ben diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselama <gülüyor> 10 sene boyunca hizmet ettim diyor ve bu 10 sene boyunca bana üst bile demedi diyor. Bir şey yaptığım zaman veya yapmadığın zaman niye bunu böyle yapmadın veya şöyle yapsaydın da diye bir kere olsun ne yapmadı bana böyle bir ses söylemedi diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam söz ve fiillerinde haddi aşan veya taşkınlık yapan birisi de değildi diyor sahabe. Evet kardeşlerim ki Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam yine "Khairukum khairukum li ahlihi ve ana khairukum ahli"sin. En hayırlı ailesine en hayırlı olandı ki ben de ailesine en hayırlı olanım diyor Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam. Ki tevazıda olsun, Müslümanlara karşı mehametinde olsun. Hakikaten Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam insanların en üstünü en yüksek ahlaka sahip olandı. Öfkelendiği zaman hiçbir zaman kendi nefsi için öfkelenmezdi. Hiçbir zaman kendi nefsi için intikam almazdı. Ama ne zaman Allah'ın bir haramı gündeme gelir veya Allah'ın bir hakkı gündeme gelirse en şiddetlisi, en intikam alanı yine neydi? Allah Resulü aleyhissalatu vesselamdı. Ve daima tebessüm ederdi müminlere karşı. Çünkü onlar müminlere karşı çok merhametli, kafirlere karşı çok şiddetlidir. Hatta bir sahabe diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ne zaman bana baksa her zaman tebessüm ederdi diyor. Hatta ben zannettim ki diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın en çok sevdiği benim diyor. Ve sordum bir gün ey Allah'ın Resulü insanlardan en çok kimi seversin? Ayşe dedi diyor. Erkeklerden dedim babası Ebu Bekir dedi diyor ve sonra sayıyor sayıyor ve daha sonra tabii ki Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam herkese karşı çok merhametli çok şefkatli bir peygamberdi ki biz o peygamberin ümmeti olduğumuz için o ümmeti yani o peygamberin ümmeti olarak seçildiğimiz için Rabbimize ne kadar hamd etsek azdır kardeşlerim çünkü bizler Muhammed ümmeti kıyamete yakın gönderildiğimiz halde en son ümmet olduğumuz halde İnşallah cennete ilk girecek grup kimlerdir? Muhammed Hürmet'idir. Allah Azze ve Celle bizi o cennete giren kullarından eylesin. ya. Allah Azze ve Celle kendi aralarında çok merhametli, düşmanlarına karşı çok şiddetli olan kullarından eylesin. Hakkıyla her yerde sırda veya alaniyette insanların olduğu veya olmadığı yerde Allah'tan hakkıyla korkan insanlara güzel muamele eden ve bir kötülük işlediği zaman hemen ondan pişman olan, tövbe eden ve salih amel işleyen kullarından eylesin Ya Rabbi. Hakkı hak bilip hakka tabi olan, batılı batıl bilip batıldan sakınan kullarından eylesin. Ya Rabbi bizleri kıyamet günü kendi veçini kendi yüzünü, cemalini gören kullarından eyle Ya Rabbi. devse veren alan hak eden kullarından eyle. Yarın kıyamet günü peygamberine bizleri komşu ile ya Rabbi. Anadolu'muza merhamet eyle ya Rabbi. Ölmüş kardeşlerimizin merhametinle muamele et. Bizleri de onları da cennette komşu ya Rabbi. Allah'ım amin. Allah'ım seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi, senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Amin. Subhaneke Allah'ım ve bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. <تصفيق>